Salallahu Azze ve Celle, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve müveşşran ve nezira ve da'iyen ilallahı bi'iznihi ve siracan münira. Sadakallahü'l-azim. Gönüllerin nuru iman ile münevver, alınları Allah'a secde etmekle, nuru secde ile muattar, kıyamet gününe inanan, bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul eden, Hakk'ın cennetine hak, narine hak, sualine hak, mizanına hak diren, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık ve Habibi Mahbubu cümle peygamberlerin seyidi olan Hazreti Mahbubi Kibriya Muhammed Mustafa'yı her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren, bu alemde cennete dahil olan Müminler, aşkı sadıklar. Hz. Muhammed'i her şeyinden ziyade seversen bu alemde cennete dahil olursun. Allah sana cenneti bu fani alemde de kaptırır. İmanın kemali Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade sevmekledir. Bundan evvelki hutbelerimize söylemiştik. Peygamberimiz Hz. Ömer İbni Hattaba radiyallahu anh. Bir dünyada adalet sembolü, münkiri, münafıkı, Ömer'in adaletini radıyallahu anh Hazretleri'nin adaletini kabul eder. Hatta bundan bir müddet evvel Amerika'yı Cumhur'u burası beyaz Sarayı burası Ömer'in kulübesi demişti. Adaletten kenaya olarak yani. Ya Ömer beni ne kadar seversin diye Peygamberimiz sordu. Ömer'ün hatta var ya Resulullah seni her şeyden ziyade severim ama nefsimi senden ziyade severim dediğinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer imanın kemale gelmedi dedi. Beni de her şeyinden nefsinden ziyade seveceksin. O vakit Cenab-ı Ömer ağladı ki Ömer hakkında Cenab-ı Peygamber benden sonra peygamber gelseydi Nebi gelseydi Ömer gelirdi diyor. Ağladı Hazreti Ömer İbni Hatta ve dedi ya Resulullah şimdik seni ben her şeyimden ziyade nefsimden de ziyade seviyorum dediğinde şimdik imanın kemale irdi ya Ömer dedi. Onun için bizim derslerimiz bu azarımızın nihayeti size Allah'ın rızasına en yakın olan yolu gösteriyorum size. Bütün yollar seddolunmuştur ancak babu Muhammediyet. Resulullah'ın kapısı açıktır. Daha tövbe kapısına kadar tövbe, raf oluncaya dedik. Bu iki türlüdür. Geçen hafta söylemiştim size. Bir tövbe kapısının kapanması, senin artık gargaraya gelip ahiret alemini görmendir ki ondan sonra tövbenin faydası olmaz. Yani bu gayb alemi olan senin için, senin işin dediğin için alemi olan... Ahireti görmeye başladığında sonra tövbe etsen o hakkı tövbe kabul olmaz. Ondan evvel tövbe müstecab olur. Gargale'ye kadar. Tövbe de biliyorsunuz böyle tövbe Ya bir demekle değildir. Yapılan çirkin <gülüyor> harekatı terkiledir. Bir daha söylüyorum kulağını benden yana iyi ver. Yapılan çirkin harekatı Allah'ın sevmediğini, Allah'ın menediğini terk etmektedir. Kasten cezmen terk etmekle. Tövbe böyle olur. Yoksa illa günaha işle tövbe et, tövbet kalbinde yok yani şey onu terk etmek ama lisanda tövbe var. O vakit biraz iş müşkül olur. Ama yani şu hemen tövbe istiğfara insan sarılmalıdır. Evela peyris sonra ilaç alacaksın. Evela tövbe istiğfar ibadetinden zevk duymuyorsan tövben yok. Tövben müstecab olmamıştır. Tövbe müstecab olduysa ibadet ve taatından zevk duyarsın. Namazda sıkılıyor musun? Bilgi var kalbinde. Peyrizinde tövbende sakatlık var. Hakkıyla tövbe eden muhakkak surette ibadet ve taatının zevkini duyar. Bir de ibadet ve taatın zevki helal lokmadadır. Helal lokmada. En garip yol da Allah'ın muslatına rızasına Hazreti Muhammed Mustafa'yı vesile tutarak şefi göstererek onun çizdiği yoldan, onun sünneti içtimâiyisi sünnet ferdiyesine riayet ederek o yoldan yürümekledir. Başka çaresi yoktur hiç. Ne olursan ol, yevme azim gelmeden tövbeye sarıl. Senin ve benim yevme azimimiz ölümümüz günüdür. Size anlattık geçen hafta, kıyamet üç türlüdür demiştik, tekrar edelim. Bir, bir adam öldü mü onun kıyameti koptu. İki, bir milletin istiklal elinden gitti, zalim eline düştü, kafir eline düştü, ezildi, ayak altında kaldı. O milletin kıyameti kopmuştur. Çünkü her ferdin eceli vardır. Her milletin eceli vardır. Bu kainatın da eceli vardır. <gülüyor> Bir bina yapıldı mı yıkılır. Doğan ölür. Toplanan dağılır. Doğanlar büyürler, yetişirler, genç olurlar, dinç olurlar. Sonra ölürler. Ölürler ama iki türlüdür. Ya ölmek vardır ya olmak vardır. Hz. Resul-i Ekrem'in... ...o Kerim olan Resulü... ...o Allah'ın Mahbubu'nun... ...yolundan gidenler... ...onun tavsiyesine uyanlar... ...Kur'an-ı Kerim'in reçtesiyle... ...Resulullah'ın ezanesinden ilaç alanlar... ...onlar müstesnadır... ...onlar ölmezler... ...olurlar... ...çünkü ölüm babında müminler için... ...korkulacak bir şey yoktur... ...buslat vardır, kavuşmak vardır yani... ...eğer imanına sahip olabilirsen... ...hiç korkma... ...kasem ederim ki... Neyi seviyorsan ölüm anında sana onu göstereceklerdir. Bir mümin yani laletten bir mümin hakta alaya cennete aşık ederek ibadettiyse ölmeden evvel cenneteki makamını kendisine gösterirler. Asiler de böyledir. O hale yattı mı Narda gidecek makamını gösterirler. Çünkü bundan sonra gidecek olan alemde iki, iki makam vardır. Ya cennet vardır ya, ya cennet vardır ya cehennem vardır. Üçüncü bir makam yok. Allah cenneti halketti, ehlini halketti. Cehennemi halketti, onun da ehlini halketti. Resul-i Ekrem, Allah'a iman eden, Allah'ı seven, Allah yoluna her şeyini feda alanlar için mübeşşerdir, müjdecidir. 224 bin peygamberin gelmesi Resul-i Ekrem'e kadar. İtikat imamları böyle saymışlar. 224 bin peygamber, 124 bin peygamber. 113 peygamber de ül peygamber. Bunun gelmesinin sırrı bedeni olduğunu bilir misin? Bir memlekete bir padişah, Yahud-i Rizmi vakitte, reis geleceği vakitte, evvela inehu, motosikotliler geliyorlar, yola açıyorlar, müjde veriyorlar, geliyor diye. Cümle Enbiya'nın bîseti, Hazreti Muhammed'i tepsir içindir, müjdelemek içindir sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ve ben öyle bir peygambere nail olmuşuz. İkincisi, Allah'a iman eden ve Allah yoluna baş koyan, ve Allahu Teala hazatlerine kulluk eden hiç kimsenin kulluğu zayi olmaz. İster şer ister hayır herkes yaptığını mutlaka önünde görür ve bulacaktır. Müminleri, mutileri, Allah'a itadan yani muti demek Allah'a itadan. Müminler, mutiiler, salihler, obbatlar, suluhay-ı ümmet, aşıkan Resul Ekrem bunları müzelemiştir. müjdecidir. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Hiç Allah'ın rahmetini, ümidi kesme. Allah'a hüsnü zan et. Allah'ı sev. Allah. Ve diyor ki kulum beni ne zannederse beni öyle bulacaktır diyor. Allah'ı seveceksin. Ve hüsnü zan edeceksin. Ama kulluğundan da geri durmayacaksın. Eğer nefsine kanarsan böyle bugün tövbe ederim, yarın tövbe ederim, öbür gün tövbe ederim. O vakit amelinle baş başa kaldığı vakitte amelinle suretliyse onunla beraber olursun. Ben daima söylerim giden tabutlar boş gitmez. Sana göre içinde bir adam var zannediyorsun. Bana göre öyle zannediyoruz değil mi? Hayır. O dört kişinin taşıdığı tabutun içerisinde çok vebal var. Ya o çok sevap yüklüdür. Herkes götüreceğini buradan götürür ahiret alemine. Orada bir şey olamaz. Buradan ekilir. Ateşi de buradan alırsın, cehennem inceliği de buradan alırsın. Hatta müsellih verelim. Mehludana diye bir zat var. İşitmişsinizdir ismini. Tarihte bunun kimisi, Harun Reşid'in kardeşi, Harun Reşid kimdir? Harun Reşid, Abbasları zamanında İslamların en şaşal devrinde yaşayan bir emirdir. Onun kardeşi derler, yakını derler falan. Ben mürşidi olduğuna kayyelim. Kendisini görmüş Harun Reşid. Behlül hızlı geliyormuş. Behlül nereden geliyorsun demiş. Kulaklar benden yana. Baş kulağın değil yalnız, kalp kulağını ver. Baş kulağından mahdut bir, bir şey işleyebilirsin. Evet. Kalp kulağından şaktan garbı dinleyebilirsin. Baş gözünden yakın bir yeri görürsün. Kalp gözünden şaktan garbı, şarkı görürsün. Allah cümlemizin kalp gözünü açsın. <gülüyor> Gaflet perdesini refessin etsin. <gülüyor> Behlül, nereden geliyorsun demiş cehennemden demiş. Ne yaptın cehennemde ateş almaya gittim demiş. Fakat maalesef ateş bulamadım. E demiş ki cehennem ateşle dolu dediler diyor. Di diyorlar demiş. Behlül şey Harun-i ben de öyle biliyordum, gittim Malik, Malik cehennemin amiri, müdürü. Ona ateş, dedim burada ateş bulunmaz dedi. Yahu cehennemde ateş bulunur dedim, hayır. Herkes ateşini dünyadan buraya getirir dedilerdirmiş. Onun için bir yumurta çalanma, bir milyonun çalan biri olmaz. İkisi aynı ceza görürse o vakit adalet ilahe nerede kalır? Ona göre günah işle. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Bir daha söylüyorum. Ateşe ne tamir edeceksin? O kadar gün. 50 bas, ne kadar tamir edebiyorsun? Affetmezse Allah, putaya koyarlar adımı, eritirler. Safını alacaklar çünkü. Allah'a mühtaç olduğun kadar ibadet eyle. İbadetin başında tövbedir. Resul-i Ekrem, muhlislere, abidlere, zahitlere, mutilere, Allah'a itedalim kullara yani. Onlara mübeşşerdir, tevşi edicidir, müjdecidir yani. Hakkın cennetiyle, cemaliyle, redvanıyla... Herkes kendi istediğini alır. Sen sakın ha, cennet için Allah'a ibadet etme. Cennet için Allah'a ibadet eden kimse nefsine ibadetmiş olur. Cehennem korkusuyla Allah'a ibadet eden gene nefsine ibadetmiş olur. Sen Allah'a Allah'ımız olduğu için, Halik'imiz olduğu için ibadet eyle. Acaba anlatabildin mi? Allah ın, Allah ın, Allah ın. Tövbesiz durma. Nezir peygamber. nezir ki Biz ancak seni irsal ettik, gönderdik. Habibim, Ahmet, Resulüm, Ya Muhammed, Mahbubun Merkubum, Muhammedim. Ersanek şahidin şahit. Kime şahit? Senin yaptığın ve benim yaptığım efal harekat haftada iki akşam Resulullah'a arz olunur. Ona göre aman günahtan kaçın. Melekül ül Mevt'in kılıcının ucu ensemizde dolaşmakta. Ben gencim deme. Dayandığım duvar yıkılabilir. Akşam aziz olan sabah zelil olur. Sabahleyin doğan akşama ölür. Akşam hasta olan sabahı elin olabilir. resul Ekrem asilere mümzirdir, korkutucudur yani. Müminlere mübeşir, şahittir. Senin efali harekatına Resul-i Şair olduğu gibi cümle enbiyanın da nübüvvetine şahit olacaktır kıyamet gününde. Mesela misal vereceğim. Hazreti Nuh aleyhisselam cenab diyecek ki Nuh peygambere mesela. Bir tanesini alıyorum ben böyle, hepsini şumurludur böyle bu şekilde. Diyecek ki Nuh'a, kavmine dinimi tebliğ ettin mi? Efendim bu soruyunuz Nuh peygamberi, e, vallahi sana da soracaklar. Babalar, sana da bana da soracaklar. Çocuğuna dinini, diyanetini bildirdin mi? Allah'ı öğrettin mi? Allah neyle öğrenir bakayım? İlmi öğrenmez Allah. Allah, Allah'la bilinir. Allah muhabbetle bilinir. Hz. Muhammed aşk ile bilinir. Allah! Sallallahu aleyhi ve sellem. Sana soracaklar, bana soracaklar. Tevli kadişe işittiğinden çocuklarını tenbir ettin mi, hak yolu gösterdin mi onlara? insanlığı insanlığa hizmeti, dine, diyanete, Allah'a, peygambere, büyüğe, hürmeti ve şemkati, küçüğe şemkati, büyüğe, hürmeti gösterdir mi? Soracaklar. Hatta Kur'an-ı Kerim, oku bak, tefsirle يَوْمَ يَفُرُ الْمَرْعُمْ مِنْ اَح۪۪ي وَاُمِّهِ وَاَبِهِ ve وَبَيْهِ Kur'an-ı Kerim'de. Manası, denizden bir katına. Evlat babadan, baba evlattan, arkadaş arkadaştan, kadın kocasından, koca kadından firara kalkacaklardır. Evlat da kaçacak babadan, baba da kaçacak. Şu haukuk meselesi var. Allah soracak Nuh Peygamber'e, Tebliğ ettin mi? Benim dinimi, kavmini Allah'a çağırdın mı? Hz. Nuh diyecek ki, Ya Rabbi çağırdım. Hiç nüviyetten doksanlık bırakmadım şu Kavmine soracak, onlar inkar edecekler. Çağırmadı diyecekler. O vakit Hazreti Nuh'a soracak Cenab-ı Hak. şahidim var mı yani? Var ya Rabbi. Nedir o? Bütün peygamberlerin seyidi, bütün kitapların züttesi olan Kur'an ile Hazreti Muhammed'e benim ümmetimi sana çağırdığımı ilan ettin. Şahidin Muhammed Mustafa diyecek? Allah! Senin de öyle ehvale harekatın. Haftaki akşam amellerimiz arz olmuyor. Aman kardeşim, aman kardeşim, <gülüyor> hazır ol. Bak ne kadar söylüyorum, hazır ol. Bir yere gitmek üzere bulunuyorsun. Ne bak gireceğim, malum değil, meşhur. Geldiler mi irci? Dön. Bak, yallah bu kadar. İş bu kadar, bitti. Ondan sonra ağlamak, fısızlamak, saç sakal olmak elleri ısırmak fayda vermez. Kur'an söylüyor. Aynen söylediklerimin manası. Ben sizin manasını söylüyorum. Yemme ya adu zalimu alayeli. Zalim ellerine ısırır. Eyvah ben ne yaptım diye. Faydası yok. O ruh kuşu kafesten uçmadan. Ruh senin cesedini terk etmeden. Ruh makam-ı gitmeden. Cesedin toprak altına girmeden. Elin tutarken. Dilin söylerken Allah da Allah. Kalp sendeyken kalbe sen sahipken kalbini Allah aşkıyla, Muhammed sevgisiyle doldur ve tezyin eyle. Çalış, kazan, helalından ye, yedir ama Allah'ın hududunu aşma. Allah ne dedi? Resul-i Ekrem nasıl yaptı? Öyle yapmaya çalış. Tövbeye devam. nemiş gülüm varsa tövbeye devam ama duyarak tövbe et vücudunun her zerresi tövbeyi duysun yapmayacağım ya çünkü müjdeyi verelim değil mi tövbe edenler için söylüyorum ey delikanlı ey genç kardeş evladım ibadete koş taata koş suçlardan kötülüklerden sıyrıl onların hiçbir şüftliği işlerle uğraşma şüftli zevkleri terk et ulvi zevklere bak ulvi zevklere zevkler, Allah'la sohbettir namaz. ''İyyâken Âbil ve İyyâken'e sâim'' diyorsun. Ne işin var bir şeyleri. Onların hepsinin altında ahuvah vardır. Dünyada olması ahirette vardır. Dünyada da vardır ahuvah. Kimin kapısını çalarsan, senin de kapının salarlar. Unutma bunu sakın ha. Tövbe, Tövbe. Tövbe-i Tövbe-i tövbe Duyarak ve terk ederek, hakikaten terk ederek ''Ve Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi nefsime hakim olamıyorum.'' Bana yardımcı ol Ya Rabbi diye Allah yalvar, Allah'tan iste. O her şeye kadiri kayımdır. Onun rızası olmayınca onun iradesi bir yaprak dahi oynamaz yerinden. Sen camiye kendin mi geldin Seni getirdiler buraya. Gelmeyende gelmiyor mu diyorsun? Sokmuyorlar içeriye. Bunu da kafana böyle koy. Efendim iradesi, irade, iradeyi ben kabul ediyorum iradesi İradiyi ben de kabul ediyorum. Bildiğin gibi değil o hadisatımın. Görünüşü başka, alt tarafa başka. Yani durgun suya sopayı soktuğum vakti sopa kırık görülür. Sopa mı kırıktır, senin rüyetin bozuktur o, Hayır iş. bildiğim gibi değil. Tövbe. Biz gelin bir kısa atalım size tövbe hakkında, sonra nihayet verelim. Uzun ama inşallah haftayı yine anlatırız. Siz bak, fazla yormayayım burada. Çok konuşmak da değil. Konuştuğum sözlerden bir tanesini, iki tanesini iyi belle ve sevgililerine, sevgililerine o söze çağır. Ve onunla amil ol, ihlasıyla yapsana kahde gelir. Çok da değil. Allah Baha Allah'a değildir. Bahane Allah'adır Cenab-ı Hak. Baha Allah'a değil. Baha ile Allah'a müzadı satılamazsın. Bahane ile alınır. Sana yücresini vereyim. Bir hükümdar çağırmış vezir rücağısının son nefesinde vaktiyle. Çok dikkatli dinlersen sana büyük bir, burada büyük bir şey var efendim, zevk manevi ve büyük bir ibret var. Tabii ibretsiz göz, Sahibinin başı üzerinde düşmanıdır. ibretsiz göz. İbretli göze sahip ol. Bakıyorsun ben de bakıyorum. Hayvan da bakıyor. Kimisi bir bakmış bir, bir ama bir insanın bakışı ve hayvanın bakışı bir olmaz. İnsan gibi bak. Bakmak da iş değil. Gör. Görmekle de değil. Hakkıyla gör. Hak vakıtı gör. şaşı olursa gözünün bir iki görüsü. Toplamış vezir müzarasının dediği ey vezirlerin müzara. Bak. Ordularım vardı, devletim vardı, idi, daratım var idi. İki dudağımın arasındaydı birçok insanların hayatı ve mematı. Fakat o hale geldim ki anlıyorum ki benim bu marazım ı Yani ölüm hastalığım demek. Fakat ben bu güzel günleri, kümdarlı günlerimi seriyle geçirdim yani. Seri ve hebaya verdim. Kim ki Allahsız günü geçiriyor yazıklar olsun ona. Vah vah vah vah vah. Nefesini Allahsız olarak sarf ediyor, yazıklar olsun. O kişi evimizde olsun ki her nefeste Allah'ı zikrediyor, Allah'ı unutmuyor. Allah'ı zikretmek unutmaktan gelmez. Bazısı Allah'ı zikreder, unutanları hatırlatır. Bazısı sevdiğini çok zikreder. Sen sevdiğinden çok zikret. Unutmak iyi değil. Unutanlar nefisleri unuttular. Nefsini unutan hakkı unuttu. Nefsini bilmeyen Allah'ı bilmez. Şu halimi görüyorum. Bütün etibba yani doktorlar elini çekti benden. Ben anlıyorum ki ben dünyanın son menzilindeyim. Ahiretinde ilk menzine doğru yürüdüm. Ama size vasiyet için buraya çağırdım sadece. O güzel günler geçti. Ben bugün tövbe eder, ibadete başlarım. İyi dinle. Ben bugün tövbe eder, ibadete başlarım. Yarın tövbe eder, ibadete başlarım. Şu Ramazan gelsin inşallah. O vakit ibadete başlarım. Tekavut olayım, başlayayım falan derken... Yahu kızı evlendirelim, oğlanı verelim, sonra başlayalım işe. Fakat böyle olmadı iş, geldi ecel benim yakama sarıldı. Görüyorsunuz ya beni, şimdilik ben kendime muktedir değilim. Bir mikrobun esiri oldum. Kaç memleketin sultanın tacını başına giydirdimse padişahının, kralının. Bugün bir mikrobun ben esiriyim burada. Bir sineği dahi kovamıyorum, sineğe sözüm geçmiyor. Mikrobas sineğe. Görün benim halimi. Tövbe istiğfar ediniz ve Allah'a rujve edin. Benden ibret alınız. Benden ibret almazsanız siz de ibret olursunuz sonra. Tarihten ibret almayanlar tarihe ibret olurlar. Bir daha söylüyoruz. Tarihten ibret almayan tarihe ibret olur. Benden ibret almayan halka ibret olur dedi padişah. Ümit dedim ki inşallah beni affeder dedi. Çok günahım fazla ama affeder. Ümidim öyle ama müminim çünkü... Fakat korkuyorum, kabir azabı şiddetle bir dehşetlidir. Kabir azabından beni korumak için başka bir şey düşündüm ben, kafayı işletmiş. Beni, Beyaz Saray'ım var, bir sarayı varmış Padişah'ın. O saraya bir tabunun içerisine koyunuz ve sarayın damına, tavanına asın. Ve beni asker beklesin gece. Basiyetim budur size. Şimdi namazımı kıldırırsınız, benim için hatimler yaparsınız, dualar, tevhidler, möbdur okutursunuz. Bir adam karanlığın yola giderken arkasında ışık tutarlarsa adam öndeki adam önündeki çukuru görmez. Önünde ışığını tutarsan yolun bastığı yeri görürsün. Bunu ne demek istiyor biliyor musun? Ölmeden evvel bir hurmayı yukarıya vermen bir zeytin tanesini. Ölten sonra senin için binokada atmaya bedeldir. Onun için hayattayken yap bu işleri. El ele bakma, bırakma geriye. El elin işini şarkı söyleyecek alar sonra. Sen öldüğün gün ağlayan olduğu gibi sevinç ağlayanları da vardır. Makamına gözükmüşlerdir. Sevinci Sevincini ağlayan adam. Bilmez ki o da oradan gidecek. Yani bir imamın, ölen imamın yerine ölecek olan imam tayin olur. Ölmüş kitapçının yerine ölecek olan kitapçı tayin olur. Buna kıyas eyle sen var. Ve öldü hakikaten dediği gibi yattılar. Nısfır lehirde gece büyük bir gürültü koptu. Büyük bir ayatü beyinat, ibret halka. Allah bazen böyle yapar. 100 senede, 200 senede, 50 senede bir defa halka merhametinden büyük ayetler gösterir. Görene, körene, görene, körene bir kıyamet koptu. Konşular tabutu açtılar. Tabutun her tarafı kapalı olduğu halde bir yılan padişahı yutmuştu yarıya kadar. Hemen öldürdüler yılanı, parçaladılar bile. Gene yervastılar koydular. Nereden geldi buraya? Bu yerden bakla tabut kitli. Bilmiyorlar ki o padişahalan beraber gitti yılanı, beraber gidiyor. Herkesi buradan götürüyor yılanını. Bir kumandan söyledi bana, anlattı. Adana'da dedi bir zat dedi, bir mezar yaptırmış dedi elektrikli. Gayetle mükellef, asli bir mezar yaptırmış. Ulan, mezarın sen zahirine bakma, batınına bak sen. Mazarın zahirine kadar müzeyen olsa içi harap size felakettir yani. Allah'ım mavza duyuyoruz. O kumandan atırmış, askeri kumandan söyledi. Yaptırmış, gel sana götüreyim bak demiş, yeni bir kendime kabir yaptırdım demiş kendine kabir yapmaya bakma. O ahmaklar işidir. Kendini kabre hazırla. Kendine kabir hazırlama, kendini kadre hazırla. Zile şeye bastı, aliter kapı açıldı. Bir de içeri ortada bir yılan diyor. Böyle dikine durmuş diyor. Adam dar çıktı dışarı diyor, ben dışarı kaçtım diyor. Nereden girdi? Bilmiyoruz diyor. Her kapalı. Ve Aynen böyle kumadan attı. Ben Bu yakın doğan olan bir hadise, kitabi değil. İnsan ağzından dinledim. Tekrar koydular. Tekrar bir gümbül koptu, açtılar yine aynı ejderha, padişahı yutmuş yarıya kadar. Vurdular öldürdüler, eserlerin hakikatini. Dedi ki o, şunu öldürmeye kalkmayın. O onun amelidir dedi, ne yapsanız faydası yok. O onunla beraber kıyamete kadar beraber kalacak dedi. Sen de öyle, haberin yok. Yılanını yanında taşırsın. Haram lokmayla mayasını meydana getirdiğin çocuk, senin yılanındır, belinde taşınmışsındır, haberin bile olmaz. Sonra sen terbiyeye kalkar. Acaba anlatabiliyor muyum? Aa, çalarak, çırparak büyüttün, yetişirdiğin, Allah'tan korkmayarak sonra da bakarsın onun sopasını yersin. Hocasının önüne keser. Hocayı dövmeye kalkar, vurmaya kalkar böyle. Onun için hem içeri gidene bak, hem içeri gidenen bak. Tövbe, istiğfar et. Hakka kulluk eyla. Aklı başında olanlar hemen Cenab-ı Hakk'a ibadete başlarlar. Fazla laf fazl yok. Hemen ibadet ve taata. Kötülükleri terk eyle. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Kul ey ibadetin le ala enfusihim la taknatu rahmeti Allah. İn Allah yagfuru cunuba cemia. İnnehu huvel gafurur rahim. Ey nefislerime israd edenler rahmetimden ümit kesmeyiniz. Ben günahları affederim. Hepsini hepsini affederim. Allah şirkten gayri günahı dilerse affeder. Ama kul Allah'a rücu etmelidir. Onun için iki cihan serberi, insücün peygamberi, sebebi katâalem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis i öttayı temel lazım böyle. Günahından tövbe eden günahı etmemiş gibidir diyor peygamberimiz. Hemen tövbe istiğarı ibadete başlayalım. Ha bugün hayarın vaktini ben Sonra gölende yatağa yatarsın. Tövbe kapının kapanabilir tövbesi olarak. Ya Rabbi. Bu bara günde bizi davet ettin senin davetin olarak Habibine uyduk geldik Mesçidine senin beytine burada sana secde ettik bizi buradan boş gönderme vallahi yedim ilah adını seninle ehline yaşa ülen